<gülüyor> ay, ay, yo ay, ay, güldüğüme bakmayın. Ciddiyim yaparım. Bana katılın. Konuğum onun o halde. Hadi canlanın biraz. Ara bölgede kalmanın en güzel yanlarından biri de zamanla ve mekanla işinizin olmaması bence. <gülüyor> Nasıl mı? Şöyle ki sevgili fanilerim. Burada her cinsten, her dönemden insanlar, her renkten ruhlar mevcut. Şükür ki kimsecikler yoklama almaya kalkmıyor. <gülüyor> Örneğin daha biraz evvel orta çağdan kalma bir şövalye bozuntusu yanımdan hışınla geçti. Tabii öyle durumlar oluyor ki burada ruh gerçek formuna dönüşebiliyor. Ne yani? Siz beni hep böyle solu zırttak espriler yapan bir hayalet mi sanıyorsunuz? Bu frekansta amaç önce eğlenmek. Diğer ve asıl işler sonra. Ama bu gece dört yıldızlı ay ara bölgeyi aydınlattı. Ve inanın size espri yapacak durumda ya da geyik modunda değilim. O yüzden gerçek formumu almadan... Kendi yazdığım bir şiirle geceyi karanlık aydınlığa dönüştürelim. Mırıldanırken tılsımlı sözcükleri, Kadim büyüler tutuşturacak kör gökleri, Benim mülküm olan kayıp yıldız, Ruhumun yosunlu labirentlerinde kaybolmuş bir gezgin şimdi. Dolunay kanımla boyandığı vakit, Kehanetler Tırmanacak Cehennemin Kapılarından Ve Tüm Görkemiyle Yükselecek Kemiklerden Örülüğü Kayıp Ruhlarla Bezenmiş Görkemli Sarayım Gorgon Ve Tanrışa, Cin Ve Pandora Cennet Yişekleriyle kaplı Cehennem Bahçesinde neşeyle Yürüyecekler Ara Bölgenin Hayaletleri iblis, Düşmüş Melekler Ve Büyücü Tekrar hizmet edecekler bana. Evet, umarım şiirimi beğenmişsinizdir. Demin de dediğim gibi burası ara bölge. Burada her şey mümkün. Kimi zaman başka çağdan, kim zaman gelecekten birileri biri ama en çok da... ...benim sevdiğim tabii ki mitolojik kahramanlar ve karakterler. Hepsi var. Hep vardılar zaten. İnanmazsanız davetlim olun. Bu geceki hikayemiz de bu mitolojik karakterlerden biriyle ilgili. Hatta en tehlikeli olanlardan biriyle. <gülüyor> Aslında onlar keskin düştüğü, saç yerine başlarında çanlı yılanlar olan dişi canavarlardır. <gülüyor> Gerçi hangi dişi canavar diyebilir <gülüyor> Üstelik de üç kız kardeştiler. Bilenler bilir, onları tarih Gorgonlar olarak kaydetmiştir. Bu geceki hikayemiz, bu dünya güzeli kız kardeşlerden en tehlikelisi olan Medusa ile ilgili. Gece yarısı hikayelerinin zehirli bahçesine adım atmaya hazır mısınız? Güzel. O halde zehirli ve küçük hikayemiz için... ...gecenin kum saatinde zaman akmaya başlasın. Peki emin misin bu bayan sesiyle görüşmek istediğinden? Evet. Aslında... Elektronik posta geldiğinden beri kafam karışıktı ama... Ama Clark? Linda ölmeden önce en son Bayan Cecil yazışmış. Peki neler yazmışlar? Bakabildin mi? Evet baktım. Son ileti de Bayan Sesil Linda'ya vakit doldu. Artık gelmeniz gerek diye yazmış. Hmm, i̇lginç. Bence de çok ilginç. Neyin zamanı olabilir ki? Acaba Linda yeni bir sanat eseri mi alacaktı? Aile avukatınız ve senin yakın arkadaşın olarak böyle bir şey olmadığını söyleyebilirim. Çünkü eğer böyle bir girişim olsaydı haberim olurdu. En azından belgeler, evrak ve yazışmalar belli bir anlaşma çerçevesinde şekillenirdi Clark. O da doğru. Ama Linda'nın üç yıl önceki hediyesini anımsasana. Efes döneminden kalma küçük heykeli diyorsun. E, neydi... Sahi ya neydi o gelecek? Artemis. <gülüyor> <gülüyor> Seni de beni de fena atlatmıştı. <gülüyor> Haklısın. Bir de konuştuğu Bayan Sesil'in antikacı ve sanat eserleri uzmanı olduğunu göz önünde bulundurursak... ...dediğin gibi bir şey olabilir. Peki kayıtlarımızı inceledin mi David? Yani bu Sesil'le ilgili herhangi bir belge, alışveriş yapıldığına dair bir şeyler var mı elimizde? Açıkçası tam anlayamadım ama incelemeye devam ediyorum. Yalnız dört yıl öncesinden kalma bir belgeye rastladım. Yani Linda'nın yine beni saf dışı bıraktığı bir alışveriş. Hmm. Peki nasıl bir alışveriş? İşte onu çözemedim. Yalnız gerek konaklama gerek uçak bileti ve masraflar bayan Cecil'in yaşadığı yerde yapılmış. Yani Londra'da. ...o dönemle ilgili neredeyse her şey bulanık. Çok normal bence. Kanser atlattın sevgili dostum. Ve o sıkıntılar, ilaçlar... ...ama bak sonunda hayattasın... ...ve yaşam devam ediyor değil mi? Haklısın. Ediyor ama... ...artık sevgili eşim yok. Tam da her şey yoluna girmişken... ...bizi ayıran bu lanet kalp krizi de nereden çıktı? Peki... Ne yapacaksın Clark? Bayan Sesil'le buluşacak mısın? Elbette. Çünkü onun elektronik iletisinden çok kısa bir süre sonra Linda'yı kaybettim. En azından Linda'nın anısına Bayan Sesil'le buluşup, eşimin ölmeden önce almak istediği şey neydi, onu görüp almaya çalışacağım. Hı hı. Anlıyorum. Zaten böyle düşüneceğine tahmin etmiştim. O yüzden gerekli tüm hazırlıkları yaptım. Ne zaman yola çıkıyorsun? Yarın sabah. Yarın akşama doğru da Bayan Sesil'le buluşmuş oluruz. Eğer istersen Londra'dan bir arkadaşımı sana yardımcı olması için ayarlayabilirim. Teşekkür ederim David. Ama ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Sağ olsun Bayan Sesil yazdığı ileti de adresine kadar vermiş. O halde sana şimdiden iyi yolculuklar dostum. Döndüğünde görüşürüz. Elbette David. Ama yine de herhangi bir şeye ihtiyacın olursa istediğin zaman beni arayabilirsin. Biliyorsun değil mi? Teşekkür ediyorum sevgili dostum. Elbette biliyorum <gülüyor> Tamam Londra'nın yağmurlu olduğunu biliyorum ama Bugünkü yağmur falan değil Resmen gökyüzünün tavanı değilmiş. Hey kör müsün be adam sıklam ettin beni Evet Adres burayı gösteriyor Çevrede böyle büyük bir başka malikane de olmadığına göre sanırım doğru yerdeyim. Güzel bir çay içmek iyi gelecektir. Demek Linda'yı uzun zamandır tanıyorsunuz bayan Sesil. Evet sevgili Clark. Bu arada lütfen bana Sesil deyin. Nasıl isterseniz Sesil. Teşekkür ederim. Eh, evet, rahmetli eşinizi beş yıldır tanıyorum. Kendileri tam bir hanımefendi ve şu uzun hayatımda gördüğüm en nadide koleksiyonerlerden biriydi. Evet, Linda'nın sanat eserlerine olan düşkünlüğü, bilgisi ve koleksiyonu gerçekten sayılıdır. Ama nedense sizden hiç bahsetmedi. Bahsetmemiz mi gerekiyordu? Yok, hayır, o anlamda demedim. Yani ben de ailemizin avukatı David'te genellikle eşimin alışverişlerini ya da hangi sanat eseri satıcılarıyla diyalogda olduğunu biliriz ve bu yüzden. De... <gülüyor> Gelen evrakta neler olup bittiğini görürsünüz, değil mi sevgilikler? <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen öyle. Ama sizinle ilgili sadece belli belirsiz bir kayda rastlayınca... Kayısız kalamadınız elbette. İşin ilginç tarafıysa isminiz ya da herhangi bir şey de yazmıyordu. Ya ne yazıyordu? Evinizin yakınlarında bir otel, uçak bileti ve diğer masraflar gibi şeyler. Belki de size bir sürpriz yapma amacıyla gelmişti. <gülüyor> evet... Sevgilinin damında vardı öyle güzel sürprizleri. Gerçi o dönem tam da benim hastalandığım bir dönemdi. Kanser illetiyle uğraşıyordum. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Aha, şey, yani eşiniz bahsetmişti. Anladım. Peki size niçin gelmişti? Nasıl bir şey beğenmişti? Onu anlayamadım. Bir de ölmeden önce neredeyse son mesajlaştığı kişilerden biri de siz olunca... Acaba beğendiği bir şey mi vardı diye düşündünüz? Aynen öyle. <gülüyor> Aslında beğendiği değil de çok arzu ettiği bir şey vardı. Anlaşmamızı tamamlamaya son bir adım kalmıştı ama... Eşinizin ömrü vefa etmedi ne yazık ki. Ne anlaşması? Eşiniz aramızdan ayrıldığına göre artık anlaşmanın da bir anlamı kalmadı sevgili Clark. Ben sizin gibi düşünmüyorum Cecil. Anlaşma anlaşmadır ve eşimin ölmeden önce çok arzu ettiği şeyin ne olduğunu bilmem en doğal hakkım diye düşünüyorum. Ama eşiniz zaten o çok arzu ettiği şeyi gerçekleştirdi. Neyi? Neyi olacak? Öl. Ee, Ölümü Siz Siz ne demek istiyorsunuz Bakın sevgili Clark Önce bir şeyi açıklığa kavuşturmamız lazım Ses ile yapılan anlaşma gerçek bir anlaşmadır Ve sonucu her ne olursa olsun Burada olan burada kalır Şimdi Burada olan ...burada kalacak mı? Ee, evet, tabii ki. Güzel. O halde şimdi konuşabiliriz. Bakın sevgili Clark... ...bazı şeyler vardır ki... ...gücü binlerce yıl önceden gelir. Tılsımlı... ...büyülü, sihirli... ...ya da şeytani. <gülüyor> ne derseniz deyin. Ve böyle şeylere hükmetmek de... Herkesin harcı değildir takdir edersiniz. Elbette. Ama ne demek istediğinizi ve bunun eşim Linda ile olan ilgisini anlayabilmiş değilim. Oh, çay harika. Bardağınızın tazelenmesini ister misiniz? Hayır teşekkür ederim. Sözünüzü tamamlamanızı tercih ederim. Ah, ah siz gençler ne kadar da sabırsız oluyorsunuz. Siz de takdir edersiniz ki, bilmece gibi başlayan bir konuşmada sabır akla gelen en son şeydir. <gülüyor> Haklı olabilirsiniz. Bakın, ben bildiğiniz koleksiyonerlerden ya da sanat satıcılarından biri değilim. Benim çok daha farklı özelliklerim de vardır. Ne gibi? Mitolojik eşyalara sahip olabilmek gibi. Ölüm alıp yaşam satabilmem gibi. Siz kaç yaşındasınız? Görünüşte yetmiş beş seksen sanırım değil mi? Evet. Ama bu ne düşündüğünüz gibi yaşlı bir bunak olduğumu ne de zamanın denizinde hangi kıyıda olduğumu belli eder. <gülüyor> Biliyorum inanmıyorsunuz ama eşiniz inanmıştı. Neye inanmıştı? Hatırlayın sevgili Clark, kanserdiniz. En fazla üç dört aylık bir ömrümüz kalmıştı. Hem de o kadar çabaya, paraya ve zamana rağmen. Peki, sonra ne oldu? Tedaviye cevap verdim ve eski sağlığıma kavuştum. Hmm, eminim öyledir. Doktorlarınız bu işe şaşırmadılar mı? Elbette şaşırdılar ama... Eşimin sevgisi, desteği ve moraliyle toparlandım. Toparlanmanızın ve halen sağlıklı bir ömür sürmenizin nedeni benim eserlerim ve eşinizin fedakarlığı olmasın. Siz ne demek istiyorsunuz? Sabır, sabır. Sinirlenmek size bir şey kazandırmaz. Olayı özetleyecek olursak, eşiniz benim bu özelliğimi bir şekilde duymuş ve bana geldi konuşmak için. Ne konuştunuz? Sizin ömrünüzü uzatmayı tabii ki. Ama bunun için Pandora'nın kutusunu açmam gerekiyordu. <gülüyor> o sadece bir masal. Ya da siz öyle olduğunu sanıyorsunuz. Ama siz Pandora'nın kutusu sayesinde hayattasınız Bay Clark. Nasıl yani? Şöyle ki Pandora'nın kutusu yaşam ve ölüm dahil aklınıza ne geliyorsa size verir. Ama bedeli çok ağırdır. Eee bedeli nedir? Bedeli bir hayattır sevgili Clark. Okudu. Bir defa açılırsa geriye dönüşü yoktur. Ve eşiniz sizin ömrünüzü uzatmak, bu illetten kurtulmanızı sağlamak için kendi hayatını feda etti. Ama anlaşmaya uymadı. O ayrı bir tartışma konusu. Kader hayat çizgisini zamansız aşıyor. Ne yani? Hayatım karşılığında pazarlık mı yaptınız? Aynen öyle. Anlaşmamıza göre sizin ömrünüz uzayacak, bu hastalıktan sıyrılacaktınız ama 10 yıllık süre dolmadan ölüm anlaşmayı bozdu. 10 yıl mı? Evet. Sevgili Linda'ya kutudan biçilen ömür 10 yıllıktı ve o bu eşimle mutlu olmak Sağlıklı yaşamak için bana yeter deyip kendi kaderini kabullenmişti. Ve beş yılın sonunda buraya gelip bana kendinden bir eşya vererek anlaşmanın geri kalan kısmını tamamlaması gerekiyordu. Ama olmadı. Peki bu şeytani anlaşmadan sizin çıkarınız ne olacaktı? Aa, aslında çıkar demek yanlış. Ama Gorgon'la tanışacaktı vaktinin sonunda. Gorgon mu? Evet. Mitolojideki Gorgon. Bildiğimiz Medusa yani. Onlar üç kız kardeştirler sevgili Clark. Ve evet en bilinenlerinin adı Medusa'dır Anlamıyorum Ben anlıyorum Ve bu korkudan Neredeyse Tat aldığınızı görüyorum Ölümün karanlık Ve müthiş sırları Yaşamın gizemleriyle Birleşiyor sizde Yani eşim benim için Size geldi Mitolojik zımbırtılarınızla hastalıktan kurtuldum ama Linda kalp krizinden Ölmesiydi Zaten on yıllık ömrü kalmıştı diyorsunuz. Doğru mu? Hem de kelimesi kelimesine. <gülüyor> Bana hala inanmıyorsunuz siz. Ama benimle gelmeye cesaret edersiniz. Ölüler salonumda size dehşetlerin ve gizemin doruklarını gösterebilirim. Siz gerçekten ciddisiniz. Elbet. Bana inanmıyorsanız... ...kendi gözlerinizle görün. O zaman inanırsınız. Size... ...yılan saçlı Medusa'nın... ...başını göstereceğim. Perseus'un doğruluk kılıcıyla... ...kopardığı o eşi... ...benzeri olmayan sanat eserini. Peki. Dediğiniz gibi olsun Sesil. Ama aklıma takılan... ...bir şey var. Nedir? Medusa'nın başını gerçekten görmek isterim ama... Ona bakmanın ölümcül olduğunu da biliyorum. Bakanın anında taşa dönüştüğünü de. Bundan sakınmak mümkün. Nasıl peki? Size özel bir ayna vereceğim. Ve gerçekten dikkatli davranırsanız... ...ve tabii ki merakınıza gem vurabilirseniz... ...Medusa'yı Perseus'un gördüğü gibi görebilirsiniz. Ama... Ama ne? Ama... ...çok temkinli davranmanız gerekecek. Çünkü Medusa öyle büyüleyicidir ki... ...ancak birkaç kişi ona doğrudan bakma konusunda... ...kendilerine engel olabilmişlerdir. Peki Medusa'nın başı ya da Pandora'nın kutusu... ...nasıl oldu da sizin elinize geçti? <gülüyor> Buna yanıt vermek çok kolay... Başı Perseus'tan bunaklığı zamanında zar atarak elde ettim. Ve tabii ki Pandora'nın kutusunu da. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Perseus bundan binlerce yıl önce yaşamıştı. Evet, sizin takviminize göre. Ama demin de dediğim gibi yaş da zaman da sandığınız gibi basit bir şey değil. Zaman sapabilir. İçi içe geçebilir ve bundan çoğu zaman sizlerin haberi bile olmaz. <gülüyor> Tabii bu durumda siz de insan olmuyorsunuz değil mi? Bu kadar konuşma yeter. Gidelim mi? Pekala, gidelim. her ne kadar inanmasan da ben seni bir kere daha uyarmak istiyorum sevgili Clark gözlerini sakın aynadan ayırma çünkü bu kapıdan girdiğin andan itibaren çok ciddi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olacaksın bunları özgür iradenle kabul ediyor musun evet kabul ediyorum Ölüler salonuma hoş geldiniz. Aman tanrım. Burada neredeyse her dönemden insanlar var. Şövalyeler, rönesans leydileri, savaşçılar. Bilim adamları, samuraylar, antik Yunan'dan kahramanlar... <gülüyor> ses koyun Bay Clark. Heykel koleksiyonumu oldukça beğendiğinizi hatta etkilendiğinizi görüyorum. Etkilenmemek mümkün değil. Bunlar bu heykeller öyle gerçek ve canlı görünüyorlar ki diyecektiniz sanırım. Evet. O halde merakınızı giderim. Hepsi de bir zamanlar sizin gibi insandılar. Aslında işin güzel tarafı Medusa'yı sadece bir aynadan görmekle yetinmeyen bahtsızlar da diyebiliriz. Ürkütücü ve sadist boyutta bir koleksiyonumuz var Sesil. Sanat ölümle yaşam arasındaki çizgidir sevgili Clark... Ben de yaşayanları ölümün tatlı sıcaklığında eşsiz bir sanat eseri haline sokuyorum. Hepsi bu. <gülüyor> Şimdi Medusa'nın güzelliğine teslim olanları gördüğünüze göre sıra Gorgon'un kendisine geldi. Göster kendini ölümün güzelliğinizi. ...göster kendini lanetlilerin en lanetlisi. Bak, görüyor musun? Zincirlerine rağmen nasıl da ateşle, istekle bakıyor. Görüyorum. Söyle sevgili Kral, ona sonsuza dek hayranlıkla bakmak... ...onunla konuşmak istemez misin? Anlamıyorum. Neden? Söyle sevgili Clark. Medusa'ya, lanetlilerin kraliçesine... ...hiç de hak etmediği aynanın aracılığı olmadan... ...doyasıya bakmak istemez mi? Hayır! Hayır! Siz delirmişsiniz. Ama ben daha fazla bakmayacağım. Ben kendimi taştan bir surete dönüştürecek kadar da deli değilim. Ama Linda, yani eşiniz sizin gibi düşünmeydiniz? O söz konusu sizin hayatınız olunca bu deliliği kabul etti. Nasıl? Anlaşmamıza göre 10 yıl sonunda buraya gelecek ve heykel koleksiyonumun bir parçası olacaktı. Ama ölüm oyunu da anlaşmayı da bozdu. Delirmişsiniz siz. Ben, ben gitmek istiyorum. Artık çok geç. Benim ve Medusa'nın ebedi konu olacaksınız. Hadi, bırak artık aynayı da bak Medusa'ya. Asla! Sana bak Bırak beni gideyim. Aç gözlerini, aç ve bak! Yeter! O zaman sen bak! Hayır. Evet lanet olasın. Artık kendi yarattığın bu sapuk koleksiyonun en değerli parçası sen olacaksın! İşte hikaye dediğim böyle olmalı Yaşayanlar, ölüler, ne üdüğü belirsiz yaratıklar ve mitoloji Zaten olay da budur Korku Fâni bedenlerinizin ve küçük beyinlerinizin en güzel simülasyonudur. Bol bol korku egzersizi yapın. <gülüyor> Korkmaktan keyif alın. Ve bendenizin yani mikrofondaki hayaletinizin öyküleriyle uyuşa başlayın. İşte bu vesileyle sizi haftanın ipucunda vermiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Uzun lafın cücesi haftaya cuma gecesi saat gece yarısına geçince bendeniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gorgon. Yazan Necmettin Tedik. Yöneten Aziz Acar Oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenç David Bora Sivri Clark Selçuk Kıpçak Bayan Sesil Nilgün Kasapbaşoğlu Efektör Ufuk Tangel Performdaki hayal